1564 numaralı konu, Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'nın Müslümanları zikre teşvik etmeleri, Selman-ı Farisi şöyle buyurmuştur, gününü Allah'ın kitabını okuyup onu zikretmekle geçiren kimse, bembeyaz kölelerini Allah için azat etmekle meşgul olan kimseden, daha üstündür, bir kişi Ebu Derda'nın yanına gelerek, ey Ebu Derda, ne yapmam gerektiği hakkında bana tavsiyede bulun, dedi, bunun üzerine Ebu Derda şunları söyledi, Bollukta Allah'ı zikret ki sıkıntılı anlarında o da seni hatırlasın, eline dünya mallarından bir geçecek olursa ya da bir işe başlarken sonunun nereye varacağını iyi düşün, Ebu Derda radiyallahu anha bir gün çevresindekilere size amellerinizin en hayırlısını, padişahınız Allah katında en sevimlisini ve derecelerin en bereketlisini haber vermemi ister misiniz ki bu düşmanlarınızın boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmasından şehit olmanızdan ve para ve mal tasadduk etmenizden daha hayırlıdır dedi. Onların ey Ebu Derda bu söylediğin hangi ameldir diye sormaları üzerine de Allah'ın zikridir. Onu anmak amellerin en üstünüdür, buyurdu. Ebu Derda şöyle buyurmuştur. Dilleri Allah'ın zikriyle yaşarmış olan kimseler cennete gülerek gireceklerdir.